Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba. Küçük Düşünürler toplu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Diğer dört programcımız Ayşe Kiraz, Mithat Can, Nural ve Deniz de Hattın diğer ucundalar. Onlar da hoş geldi. Biz bu hafta nasıl bir tartışma yapalım diye aramızda konuştuk. Ve Marsık e, kitaptan çıkan Suzan'la İzern tarafından yazılmış Sıcacık Bir Kucak adlı resimli kitabı seçtik. Bu kitapta şöyle bir hikaye var. E, Natuk adında kutuplarda yaşayan bir kız var. Bir gün küçücük bir ayı yavrusu buluyor onun kimsesiz olduğunu öğrenince kendisi onu büyütüyor. Ayı kocaman olup büyüdüğünde de arkadaş oluyorlar. Derken bir gün onun yaşadığı, işte köy diyelim, küçük yerleşimde bir e, balık deposu yağmalanıyor. Bu onlar için çok zor bir durum. Ve köyün yaşlarından bir çıkıp diyor ki, ayılar balıkları sever ve o yüzden de bu depoyu ayı yağmaladı gibi bir iddia ortaya atıyor. Şimdi Böyle bir iddiayı ortaya attığınızda yani depoyu ayı yağmaladı dediğinizde bir kere bu iddianın doğruluğu meselesi gündeme geliyor. Nasıl bileceğiz söylediği şeyin doğru olduğunu? Yaşlı adamın ayıyla ilgili bu iddiasının doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Mithat Aslında bilemeyeceğiz. Sadece adama güvenerek bir yorum yapılabilir ama şu mantık yürüterek de şu kondan da gidilebilir. Ayılar balık sever o yüzden... Mantıksız değil bence ama direkt ayıyı suçlamak da çok mantıklı değil. Çünkü kaç yıldır orada ve demek daha çalmamış. Yani o yüzden o kadar mantıklı gelmedi bana. Güvenilemeyebilir. Dediğini anlıyorum. Ayılar e, balık sever. Sonuçta bir fikir. Bir fikirden yola çıkıp bir iddiada bulunabilir miyiz? Orada bir olay var aslında. Olayın olduğuna dair başka şeyler ihtiyacımız yok mu? Aslında başka şahitlere ihtiyaç var. O yüzden yani çok güvenilmeyebilir. Deniz sen ne diyorsun? Ben öncelikle müteahhit canlı şeyde katılıyorum şu mantık konusunda. Ama bence bana göre bence şahitten daha önce bir delil yani böyle ayak izi sonuçta yani ay büyümüş yani küçük olsa da bir patizi falan kalacak ve onun bir eğer karsa diyelim ki zaten direkt belli olur. Eğer normal toprak serisiyle belli olabilir ve balın aslında Ay, ay balık dedim. Ayının balığa dokunulması falan lazım. Meyli tutması lazım. Elini yıkayamayacağını göre mesela mantık olarak. Hı. Onu tespit edebilirler yani. Orada anlayabilirler. Yani direkt bir sıhmete ihtiyacımız yok bence bu konuda özellikle. Yani inanmayabilirler yani. Ama Mithatcan'a mantık konusunda katılıyorum. Tamam şunu söylüyorsun. Sadece akıl yürütmek yetmez. Ayılar balık sever. O yüzden ayı çalmıştır gibi bir mantık yürütmeye yetersiz. Bir de böyle deliller toplansın. Bazı kanıtlar toplansın. Ayak izi olur, elinin, elinde balık olması olabilir, ya balık kokusu kalmış vesaire olabilir. Ya da kamera olsa kutuplarda, kamera kaydı olabilir belki değil mi? Ayşe Kiraz sen ne diyorsun? Hocam bence genelde sadece birisinin fikrinden yürüyerek bir şeye varmak çok sağlıklı değil. Çünkü herkesin fikri farklı olabilir. Mesela diyelim ki ben birisini sevmiyorum. Diğer insanlara da işte onun kötü birisi olduğunu göstermek istiyorum. Kendi çıkarım için. E şey diyebilirim mesela. işte şu şu şu insan orayı yağmaladı. Ama bu işte herkese göre farklılık gösterebilir. Onun için bence hem bir delil lazım ama delil tek başına yeterli değil. Şahit de gerekiyor bence. Anladım. Delil lazım, şahit lazım. O arkada yatan fikrin... Ne kadar hani kişinin duygularından arınmış olduğunu bilmek gerekiyor gibi bir dolu şeye ihtiyaç var. Ee, o bir iddiada bulunmak için arka planda bir dolu düzenin kurulmuş olması gerekiyor. Nurhan ne diyorsun? Yani, o adam ayıların doğasından yola çıkarak ayıyı suçlamış. Ama bence yani bu yüzden sadece kanıtlanamaz, yanlış olabilir. Yani mesela diyelim bir yerde bir suç işlendi Orada sadece kötü olan insanları değil, o olay mahallindeki herkesi e, sorguya çekerler. Yani bu da neredeyse aynı şey bence bundan. Güzel bir şey söyledin. Yani ayıların doğası dediğinde ayıların balık sever olmasını söylüyorsun değil mi? Evet. Tamam. Bir olay olduğunda da oradaki daha önce suç sicilinde kötü işler yapmış kişileri sorgulamak tek başına o da adil olmayacaktır diyorsun. Evet. Tamam. O zaman yani bir kişinin doğasına ya da kişisel tarihine gönderme yaparak o kişinin üzerine gitmek ...tek başına adi bir sonuç sağlamayacak. Deniz? Hocam ben fikirlerimi kısaltmayı deneyeceğim. Öncelikle Nural'a katılıyorum. Aslında benim de aklıma gelmişti şey Ayşe Kiraz'dan sonra. Ee, ama şöyle, Nural'a katılıyorum. Yani doğasında var sonuçta. hem Yani suçlamaları falan da yanlış olur yaptıysa... ...sonuçta doğası yüzünden yaptı. Ve böyle bilerek, isteyerek ben onların balını çalayım... ...ya da balını yiyeyim falan gibi yapmamıştır büyük ihtimal. Evet. <gülüyor> Ve ben Ayşik şu konuda katılmıyorum yani ama katılıyorum da şöyle Hı -hı. katılıyorum nasıl desem şimdi evet haklı o konu şeyde e, işte ben birini sevmiyorsam onu haksız yere düşürebilirim o konuda haklı bence ama şu konuda biraz takıldım şey delil yetmez ama yanına bir tane şahit lazım Bu işte biraz bir dediği bir dediğini tutmamış gibi geldi ama yani ben belki yanlış anlamış olabilirim bu konuda. Aslında belki şahidi de bir tür değil gibi düşünebiliriz. Yani birinin görgü tanıklığı da o delil dosyasındaki i̇şte, yani belki bu olabilir. Belki Ayşe... Ay, ayının gitmesini istiyorlardır belki. Yani hı hı. Ayşe Kiraz bir şey diyecek misin buna? Hı hı. Ha, evet hocam ben kendime açıklayacağım. Ee, ben şunu demeye çalıştım. Ee, yani bir şahit de sonuçta birisinin suçu olduğunu gösteren bir kanıt gibi bir şey. Yani evet ben gördüm, o yaptı. Bu da bir kanıt diye düşünüyorum ben. Yani e, bunu da bir delil sayarak söyledim. Ama mesela sadece pati izi yetmeyebilir çünkü başka bir ayı girmiş olabilir. Yani e, bence burada daha çok bu olayda e, şey var. Bu ayı özellikle istemiyorlar gibi hissediyorum ben. Yani ayıyı istemiyorlar. Onun için direkt onu tuçluyorlar. Öyle Neden istemiyor kapadım. olabilirler sence peki? Ne düşünüyorsun orada? Hocam çünkü ayı o kasabada yani doğmamış bir insan olarak düşünürsek oranın yerlisi değil e, ve yabancı. Yani genellikle insanlar yabancılara karşı daha ön yargılı oluyorlar. Onun için direkt mesela yeni gelen birisini suçluyorlar. Yani kasabanın, yaba kasabanın yabancısı olduğu için... Ilk harcanacak kişi o oluyor olabilir. Bu da evet aslında hocam. bir tür... ...arkada yatan bir fikirden hareketli oluyor. Delil ya da kanıt değil de... ...yine sadece ayılar balığı çok sever... ...fikri gibi. Zaten bu bir yabancı... ...o yapar gibi. Hep böyle... ...arkada bir fikirden hareket etmek. Bu fikirle hareket etmeyi adil... ...buluyor musunuz peki? Mithatcan? Hocam, fikir... ...birçok kişiye sorulur... ...ve birçok kişi onaylarsa... ...o adil olabilir... ...ama... Fikir bir kişiden çıkıp bir kişiden çıkarsa ve bir kişiden çıkıp öyle çok şey büyütülürse adil olmaz. Çünkü senin kendi düşüncendir. Orada birçok kişi var. Onların düşüncesi değildir. O yüzden adil olmaz. Galiba buna katılmıyorlar Mithatcan ya. Ayşe Kira söyle bakayım. Hocam ilk başta şöyle bir cümle söyledi sanırım Mithatcan. Ee, eğer bir sürü kişi bu fikre katılıyorsa adil olabilir diye. Ben buna şu yüzden katılmıyorum. Bazen bir sürü insanın fikri yanlış olabiliyor. Mesela yani diğer insanlara inanmayabilirsin mesela ve tek bir kişi olsan bile, bir tek sen o düşünce inanmasan bile, bunun bir doğru olma payı var. Yani bir tek bir sürü insan işte ayı yaptı dedi diye onların dediği doğru olmayabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani burada bir ya da çok kişinin olması durumu çok değişken bir şeydir. Her zaman böyle çalışmaz diyorsun galiba. Şimdi burada köyün yaşlısı hem ayının yabancı gelmiş olmasından dolayı, hem de ayının balık sever olduğu fikrinden dolayı genel olarak fikre dayalı, kendi yargılarına dayalı bir şekilde depoyu ayı yağmalı dedi. Siz de diyorsunuz ki bu kendi fikrinden hareket ediyor olmak çok yetersiz bir doğrulama olur. Bir dolu başka kanıta da ihtiyaç var. Tek başına yeterli olmaz dediniz. Şimdi benim bir sorum daha olacak. İsterseniz küçük bir müzik arası yapalım. Ardından ikinci soruma geçeyim. Şimdi köyün yaşlısı e, depoyu ayı yağmadı iddiası kanıtı az bir iddia. Dolayısıyla doğruluğuna güvenmek çok zor demiştiniz. Bir sorum daha var. Diyelim ki bu yaşlı adamın ajandasında şöyle bir şeyi olsa, meselesi olsa, zaten ayıdan hoşlanmıyor ya da işte bir şekilde ayının o köyden gitmesi için fırsat kolluyor olsa, hazırda böyle bir durum açığa çıkmışken hemen suçu atmış olsa, bu senaryoda diğerinden farklı olan ne sizce? Yani birincisinde az kanıt vardı ama ikincisinde arkada başka bir niyet de var. Hazır bir gönderme niyeti yani. Bu ikisini böyle aynı kefede mi tutarsınız iki olayı? Mi taccam? Hocam hayır çünkü birinde bir kim besliyor ayıya, yani diğerinde tarafsızken bir fikir yürütüyor. Ama diğerinde zaten bunu planlamış şöyle bir şey olsa da işte ayı suçlayacak bir durum mu olsa, şimdi bu fırsata dönüşmüş, fırsat gelmiş onu kullanıyor. Diğerinde hiçbir fikri yokken bir fikir ya yani kimin yaptığı hakkında Hiçbir bilgi yokken bir fikir yürütüyor. Diğerinde de yok aslında ama diğerinde adam kim istedi için şey yapıyor. İşte onu suçlayabiliyor. İkincisini taraflı buluyorsun, değil mi? Yo ilkini taraflı buluyor. Yani adamın Hı. ayın ayının gitmesini istediği tarafta işte orada taraflı buluyorum adamı. İşte onu diyorum ha ha. Yani ikinci senaryoda taraflı buluyorsun adamı. Deniz. Hocam ben katılıyorum ama şöyle bir şey olabilir Bir, diyelim ki adam işte gerçekten bunu fıstık olarak beklemiş olabilir. Bence adamın yaptığı akıllılık şöyle bir şey olabilir. Bu arada adamın haklı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bir taçına katılıyorum yani şey konusunda. Yani biraz neyse adam belki kendine kar ettirmiştir. Yani aklına bir anda bir fikir gelmiştir ki o balıkları kendisi yani kendisine katılanlara ve de kendisi... Almıştır, yemiştir, saklamıştır, başka bir yere depolamıştır. Yaptığı adamın bir akıllılık olur. Bence ilk baştaki yaptığı, yani ilk yaptığı şey daha saçma yani sonuçta hiçbir şekilde kanıtlayamayacağı bir şey yaptı. Ama burada hem yani işte ajantasında şöyle bir şey var. Kanıt var yani bunu buradan göndermek istiyorum diye. Hem bence burada birazcık da şey nasıl desem yani daha akıllı davranmış. Ve yani bence önceki halinden kesinlikle daha mantıklı davranmış. Ama ha asla adam haklı bulmuyorum bence. Yani adam her türlü kendine kar ettirmiş oluyor yani. Gönderilebilir artık yani. Tamam. Ayşe Kiraz? Hocam şimdi şöyle. Deniz şöyle bir cümle kurdu. Yani Yanlış duyduysem. Adamın hakkında böyle bu ayı gönderme planlarının olması bir kanıt göndermesi için dedi. Ama bunun bir kanıt olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada daha özner bir durum var. Yani daha kendi fikrini e, olayın içine katıyor. Yani burada, Aslında niyeti var orada. Yani başta bir evet. niyet var ayıyı göndermek üzerine. Hazır fırsat doğmuşken de Hı -hı. gerçekleştiriyor bunu. Evet Benim hocam. Şey He, evet, iki sene. E, Hı. Şöyle birincisinde daha böyle e, fikir yürüterek, Mithat Canım dediği gibi yani daha az tarafsız bir şey var orada. Sadece fikir yürütüyor ama burada yani Resmen sadece göndermek için böyle bir niyeti var ve bunu aklına koymuş bir fırsata çevirmiş gibi oluyor bu da. Tamam, şimdi Deniz bir şey de söylemek istiyor, evet. Hocam ben yani aslında tam böyle evet öyle bir cümle kurduğum büyük ihtimal. Ama şu anlamda dedim, kanıttır böyle direkt kanıt diye de demedim. Kanıt belki sayılabilir ama aklıma şey geldi bir an. Belki onu, onu öyle yani kendisi böyle sıkıldı da yazısı değil böyle hemen yani de... Nasıl desem? Neyse. Yani kendine bir gerekçe mi bulmuş oldu? Kendine Hı -hı. bir dayanağı mı olmuş oldu? Şey Hı -hı. Hayır, bence böyle kendini daha o durumda özgüvenli göstermeye çalışmış inşallah. doğru bir kelimedir. Şöyle, mesela işte onu sonradan yazmış. Sonra da alım ben size göstereyim. Ben gerçekten bu ayı göndermek istiyorum. Bana katılanlar e, işte söylesin. Ve Hı -hı. bu da bunu da ben şeye bağlayacağım direkt. Mesela oy kullanırken daha çok işte sevdiğine ya da daha çok bence... İnandığına değil bence yani. Mesela <gülüyor> örnek vereyim. Mesela bir sınıfta şey sınıf başkanı seçiliyor. Genellikle ben hiç, yani ben hep katıldım. Ama hiç beni yani genellikle hep erkekler oy veriyordu. Bizim sınıfta hep daha fazla erkek oluyordu. Ki hep erkekler yani erkekler erkeğe oy veriyordu. Ama bu her zaman olmayabilir yani. Asla burada şu an söylediklerim hiçbir şey kesin değil bu arada. Yani yanlış <gülüyor> anlamasınlar. Yani böyle e, bu kanıtları da bu kanıt olabilir yani. <gülüyor> olabilir işte. Yani, ama bilmiyorum bence Ayşe Kiraz'ın da biraz hak, haklı ama öyle Hı. söyledim yani ama öyle Hı. değil yani ol, olabilme ihtimali var. Tamam tamam. Nural bir şey eklemek istiyor. Nural dinleyelim. Yani hocam bence ikinci söylediğiniz şey sanki böyle suçları yani okuları adama çeviriyor yani. Biraz daha adam suçlu gibi oluyor. Çünkü mesela adam e, o ayıyı atmak istiyor. Atmak için de sanki o depoyu kendi yıkıyor böyle bir zamanda ben hı hı. ben böyle düşündüm burası. Şimdi depoyu kimin yıktığı hala meçhul aslında. Onu bilmiyoruz. Adam yıkmamış da olabilir. Herhangi bir başkası yıkmış olabilir. Hem az bilgi var burada. Yani hem kanıt yok hem de artık artı bir de adamın niyeti eklenmiş oluyor. Şimdi birinci durumla ikinci durum arasında böyle bir kategorik fark görüyor musunuz? Yani birincisi daha kabul edilebilir mi mesela? Ya da ikincisi mi daha kabul edilebilir? Hangisi daha kabul edilebilir? Mitatça Hocam bence adamın e, ajandası ortaya çıkmadan önce daha kabul edilebilir. Bir de benim bir, bir düşüncem de var. Adamın bence nefret etmek için ve ayı göndermesi için bir sebebi de olabilir. Çünkü durup dururken göndermek niye istesin ki? Ayı ona bir şey yapmış olabilir ya da daha önceden bir ayıyla kötü bir anısı da olabilir. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Anladım. Ama bunu bilmiyoruz şimdi. İnsanların neden kötülük yaptığını hiçbir zaman tam olarak bilemiyoruz. Ayşe Kirez bir şey demek istiyor. Hocam bence ilk durumda, yani kategori olarak baktığımızda e, daha kabul edilebilir bir şey söylüyor. Çünkü tam olarak böyle ayı yaptı, kötücül bir şey e, yok bence burada. Yani Sorumsuz bir der misin ona? Yürütüyor. Birinci durumu. Sorumsuz. Yani böyle hiç çok incelemeden, kurcalamadan zıp bir aha buçuk Evet diyebiliriz çünkü e, ayı balığı seviyor. Ha, i̇şte ha. ayılar vahşi belki öyle de bakıyor olabilir. Ayı köyün yabancısı. Yabancı. İşte ön yargı var bence bunun altında. İkisinde de ön yargı var ama ikinci durumda bir de niyet karışıyor. Onun için farklı kategorilerde bakılabilir diye düşünüyorum ben. İkincisini daha mı kötücül buluyorsun peki? Evet yani... Daha böyle daha direkt olarak onu suçluyor. ayı suçluyor. Aha. Hem ön yargı ve, hem, ve bir de niyet var. Tamam. Şimdi vaktimiz dolmak üzere. Son Deniz bir şey söylemek istiyor. Onun sözlerini alayım. Zaten çok kısa tutacağım. Ben bir e, aslında işte ön yargı olduğuna katılıyorum hemen. E, ben bir tane filmde bir tane sahne görmüştüm. Çok değişik bir yaratık vardı. Yani insanlardan farklı olduğu için. Bence burada farklılık da devreye giriyor yani. Mesela işte... Ayı yani insandan farklı, bu farklılığı da kabul edemiyor. Bunu ön falan da olabilir belki. Yani Hı -hı. Farklılıktan da olabilir. Önyargı olmasına katılıyorum ama. Ayşe kız okuyla evet. Yabancı olması da önyargının sebebi olabilir. Farklı olması da olabilir. Onun dışında işte ayıların doğası itibariyle balıkları çok severler diye bir ezber bilgiden hareket eden bir yargı olabilir. Birinci durumda köyün yaşlısı. Kestirme yargıya ulaşıyor yani bazı basit fikirlerden yola çıkıyor adam gibi kanıt toplamıyor hop diyor böyle kestirme yargıya ulaşıyor hadi buna bir nevi sorumsuzluk dedik ikincisinde zaten ayıya karşı onu oradan göndermeye karşı bir durum olsa mesela böyle bir niyeti olsa Ayşe Kiraz bunda biraz daha kötücüllük görüyorum dedi aslında ben bu tartışmaya bir boyut daha ekleyesim var çünkü bir senaryo daha çıkarmak istiyorum bundan üçüncü bir durum yaratmak istiyorum. Ama bu hafta zamanımız doldu. Bence haftaya bu tartışmaya yine de birlikte devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Olur değil mi? Tamam. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya biz aynı tartışmanın devamını yapmak istiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Küçük düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir